Şevval 24 yaşında bir şirkette yönetici asistanı olarak işe başlamış. Şevval eğitimli, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik seviyesi yüksek bir aileden gelmekteymiş. Ailesinin tek çocuğu olan Şevval, çocukluğundan bu yana konforu seven bir yapıdaymış. Bu yapısını destekleyen ailesi onu el üstünde tutarak büyütmüş, kolejlerde okutmuş, yurt dışına göndermiş, bir dediğini iki etmemiş. Herhangi bir sorunla karşılaştığında babası halleder, kızının sıkıntı yaşamasını istemezmiş. Bir evladımız var. Yüzü hep gülsün, dertler ondan uzak olsun dermiş. Her annesi kızının rahat içinde yaşaması için elini sıcak sudan soğuk suya değdirmezmiş. Ancak bu rahat ve lüks yaşamın devam etmeyeceği Şevval'in henüz başladığı iş yerinde kendini göstermiş. İş arkadaşlarıyla yaşadığı anlaşmazlıklar, tartışmalar, patronun onu Şevali zaman zaman azarlaması onu psikolojik olarak etkilemeye başlamış. Birlikte çalıştığı ve duygusal olarak yakınlaşmak istediği Ali'nin nişan haberini almasıyla da dünyası yıkılan Şeval, bu durumdan bir hafta sonra annesinin meme kanseri olduğunu öğrenmesiyle yasa boğulmuş. Dünyası kararan Şevval, çaresizlik ve mutsuzluk içinde her gün ağlamaya başlamış. Artık işi de bırakmayı düşünen Şevval, hayata karşı umutsuz ve çok üzgünmüş. Evet, bakalım uzmanımız bugün psikolojik dayanıklılık üzerine bizlere neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor! Herkese selamlar, muhabbetler bir adım adım insanla yine bizler geldik. Çok da şahane bir konu, belki de çok çok ihtiyacımız olan bir meseleyi konuşacağız bugün. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dedikten sonra bugün efendim adım adım insanda psikolojik dayanıklılığı konuşacağız. Psikolojik dayanıklılığa ihtiyacımız olduğu zamanlar... Zor zamanlardır, mutsuz, üzün, üzüntülü ve hayatımızda bir şeylerin yolundan çıktığını düşündüğümüz zamanlarda ihtiyaç duyduğumuz bir aslında edinimdir. İşte bu psikolojik dayanıklılığı bizler kimlerle konuşacağız? Klinik psikologumuz Gülşah Akçay Civri Sanımefendi ile buradalar. Hoş gelmişler. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim siz. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyu da sizinle konuşacağım için daha da mutluyum. Peki bizler efendim başlayacağız birazdan ama tabii ki sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz şu an ekranınızın başında. Efendim Ankara çok rüzgarlı, yağmurlu, bazen de dolu tam da böyle terapi odasında dinlenmeye ihtiyaç duyacağımız bir gündeyiz biz Ankaralılar olarak. Efendim şu an bizi dünyanın, Türkiye'nin neresinden izliyorsanız kalbinize selamlarımızı gönderdikten sonra siz de bize sorularınızı gönderin diye söyleyelim. Adım adım insan şurada gördüğünüz instagram hesabından bizlere sorularınızı yazın. Zor şartlar altındaysanız ve dayanacak gücünüz, takatiniz kalmadıysa nasıl psikolojik olarak güçlenebilirim dayanıklı olabilirim diyorsanız lütfen programın başından sonuna pür dikkat dinleyin ve sorularınızı Bizlere yazın diyorum ve hemen Gülşe Hanım'a dönüyorum. Evet Gülşe Hocam psikolojik dayanıklılığı tanımlasak mı bir nedir? Evet. Merak edilen bir kavram bir de boyutları var haliyle tabii, buyurun. Tabii. Şimdi Şevval'in hikayesinde aslında sıra dışı bir durum var. Yani biz genelde psikolojik dayanıklılığı konuşurken zorluklar içerisinde hayatı bir takım yokluklar, travmalarla geçmiş kişilerin hikayesinden başlarız. Ama Şevval bunun tam tersi bir örnek. Dolayısıyla da belki şu anda hani ortalama düzeyde daha müreffeh ve aslında terapiye başvuran kişilerin kendilerini anlamaları için de biraz daha elverişli bir çerçeve. Çünkü böyle olduğunda insanlar şunu soruyor hani benim neyim var? Hani bu kadar rahat büyüdüm, bu kadar iyi şartlara sahibim ama neden şimdi mutsuzum, neden şimdi başa çıkamıyorum? Ve burada kendi beceriksizliklerine ve yetersizliklerine dair bazı sonuçlara varıyorlar ki aslında bu da biraz kendilerini etiketlemek ve kendilerine haksızlık yapmak anlamına geliyor. Bu bağlamdan bakacak olursak psikolojik dayanıklılık nedir? Psikolojik dayanıklılık diye bir olgudan bahsetmek için biz üç tane durumdan bahsediyoruz. Bir tanesi risk faktörleri. Bu risk faktörü aslında hani bizim psikoloji alanındaki bilimsel çalışmaların başlangıcına bakıldığında e, aşırı yoksulluk, fakirlik ve zor yaşam koşulları altında e, çok başarılı bir şekilde hayata uyum sağlayan çocuklarla başlamış hikaye. E, özellikle Hawaii'nin bir adasında, Kavai Adası'nda... E, Ta anne karnından itibaren başlayan bir çalışma var. Mesela diyelim ki anne şizofreni ama hamile ya da annenin işte eş kaybı var ya da işte madde kullanma öyküsü var. Yani bizim risk grubu diyeceğimiz kişilerin süreçlerinde 40 yıllık bir takip yapılıyor. Ve orada takip yapılan gruptaki çocukların üçte birinde sıra dışı bir normallik gözleniyor. İşte bu risk faktörleri içerisinde ikinci boyut ortaya çıkıyor. Bu da e, olumlu çıktılar, Hı. pozitif outcome dedikleri ya da olumlu sonuçlar. Peki ne bunlar? Mesela o çocuklar e, çocukluk döneminden itibaren işte mahalledeki arkadaşlarıyla iyi anlaşan, işte takım kuran, e, takımda liderlik yapan, okula gittiğinde ders başarısı yüksek, e, okulda bir takım e, çalışmalarda yine liderlik yapabilen, ee, arkadaşlık ilişkilerinde yakın ve hani birebir arkadaşlıklarda ve grup arkadaşlıklarında başarılı. sporda başarılı. İşte üniversiteye giriyor, işe giriyor iyi bir maaşlı, evleniyor, çocuğu oluyor. Yani bizim gelişimsel süreçler dediğimiz yerlerde e, normal bir süreç gösteriyor. Ama çok ciddi bir handikaplı süreçten gelmiş. Dolayısıyla işte burada bu iki şeyle birlikte görünmeyen bir faktör daha ortaya çıkıyor ki koruyucu faktörler. Risk faktörleri varsa, koyucu faktörler varsa ve ortaya çıkan olumlu adaptasyon veya olumlu çıktılar varsa biz bunların yan yana gelmesiyle pişen yemeğe psikolojik dayanıklılık diyoruz. Evet, evet. Ve bir anlamda diyoruz ki psikolojik dayanıklılık zorluklar karşısında eğilmek, bükülmek ama o hani bir rüzgar gibi rüzgardan da girdiniz ya şimdi böyle esnek ağaçlar vardır eğilir dalları gövdesi de bazen eğilir ama rüzgar dinince timdik. Doğrulur. bambu örneğiyle ilgili bir evet, videom vardı benim. Bambu ile o ilgili, bambu da benzeri bir şekilde. Hı. Dolayısıyla dayanıklılık hani bizde de İngilizce'de daha net karşılığı oluyor ama biz bir şeyin dayanıklılığından kırılmazlığını anlarız ya da çabuk yıpranmazlığını anlarız. Hani bu çok dayanıklı dediğimiz hani atsan da vursan da büyük bir şey olmuyor anlamına gelir. İşte kişilerin de risk aktörleri karşısında, zorluklar karşısında ee, Psikolojik düzeyde de fizyolojik düzeyde de hı hı. Ee, onlar karşısında yıpranmayı bırakın normal bir şekilde işleve devam ediyor olmasına biz psikolojik dayanıklılık hı. diyoruz. Bu çok önemli ama şöyle bir şey var esneyebilmek, yıpranma payı. Bunun çok çok yüksek olması var bir de kabul edilebilir. Yani çok normal tabii ki üzülecek, ağlayacak değil mi? Bunlara da ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Yani psikolojik dayanıklı olan insanlara şaşırıyorum. Ay biliyor musun annesi öldü yani ertesi sene kendi hayatına devam etti yeni iş kur, evlendi falan gibi. Yani hı hı hı. Buna şaşıran insanlar var kayıpları olan başka böyle insanların hayatlarına baktıkları zaman. Ya da işte çok böyle bir boşanma süreci geçirmiş bir adam ya da erkeğin bu süreci çabuk atlattı. Çok merhemetsizmiş, hiç de yıkılmadı gibi. Bu yıkılmamak dışarıdan görülen bir şey ama bazen psikolojik dayanıklılığı olduğunu düşündüğümüz insanlar içeriden çok ciddi tahribat alabiliyor. Hı hı. Bu bizi yanıltmamalı belki değil mi? Kesinlikle. Çünkü psikolojik dayanıklılığı olan insanlar şimdi nasıl yaşar hayatta hı hı. ondan bahsedeceğiz ama önemli olan şu. Ee, psikolojik, yani Neden bazı insanlar Sıkıntı yaşadıkları zaman daha kolay atlatabiliyor, bazıları yıkılabiliyor. Mesela Şevval, değil mi Şevval burada bir e, birine aşık ve karşılıksız hatta evleniyor. Sevdiği insan, birlikte olmayı hayal ettiği kişi evleniyor. Bu onun için büyük bir yıkım oldu. Üstüne annesinin meme kanserini olduğunu e, öğrenmesi onu tamamen yıktı. Evet zor süreçler mi? Doğru zor. Peki işi bırakacak kadar, hayata tamamen küsecek kadar e, olması onun dirayetinin zayıf olduğu anlamına geliyor. Neden bazı insanlar böyle, neden bazı insanlar öyle? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi Şevval örneği üzerinden gidecek olursak, Şevval bana helikopter ebeveynleri çağrıştırdı hemen Şevval'in öyküsü. Hani çocuklarla ilgili alanda hani çocuğun sorunu olduğu anda oraya helikopter gibi inen, Hemen acil yardım ekibi gibi oraya müdahale eden, e, çekip çeviren ve çocuğun çevresindeki hayatı tam da onun ayağına taş değmeyecek şekilde düzenleyen ebeveynler veya aşırı koruyucu ebeveynler. Şimdi baktığımız zaman hani bir tane evladımız, canım kızımız veyahut da işte ya benim arkamda annem babam durmadı, benim evladım onu hissetmesin gibi bir takım telafi etme mekanizmalarıyla... E, Kişilerin hani ilk saydığımız şey risk faktörüydü ya biraz Ortadan kaldırırsanız. Psikolojik dayanıklılık varsa dedik risk faktörünün olması hı hı. gerekiyor. Şimdi bir insanın hayatındaki e, olağan veya normal düzeydeki risk faktörlerini kaldırırsanız eğer. Hı hı. Bunu aynı aşırı steril ortamda büyütülmüş bebekler gibi düşünebilirsiniz. Sizin de küçük çocuğunuz var e, biz de büyüttük. Şimdi eğer hani normal işte bakteri ya da viral şeylerle hiç temas etmezlerse. Ee, kreşe başladığı zaman ilk gripte çocuklar zatürre oluyor ve hastaneye yatırılıyorlar. Aşırı korunmuş çocuklar. Psikolojik düzeyde de birebir bunun aynısı söz konusu. Şevval'in anne ve babası elbette ki şefkatlerinden ancak biraz kurtarıcılık diyebileceğimiz, daha önceki programlarda konuştuğumuz hani Şevval'in başa çıkma sorumluluklarını onun elinden alırken aslında Şevval'i biraz burada kurbanlaştırmış oluyorlar. Evet. Yani belki işte arkadaşları onu oyuna almayacak, üzülecek, ağlayacak ve oyuna katılmak için ne yaparsam beni aralarına alırlar diye düşünecek. Ve bu e, sosyal ilişkilerde sorun çözme davranışlarını geliştirecek. Ama Şevval'in annesi arayıp da işte Ayşe'nin annesini, Ayşe oyuna almıyormuş Şevval'i. Hani konuşsanız da yarın oyuna Şevval'i de çağırsa derse eğer ki bununla karşılaşıyoruz mesela. Arkadaşların annelerini arama, öğretmenleri arama, idareciyle. Yani çocuğun etrafındaki her şeyi düzenleme ve her şeyi ona göre ayarlama. O çok üzülür, çok hassas, çok kırılgan, ağlar, hasta olur. Yani bunları duyuyoruz. Dolayısıyla işte bu helikopter ebeveyn tarzı Şevval'in, Psikolojik dirayetinin, psikolojik dayanıklılığının gelişimsel süreçlerde uyaranla karşılaşarak e, aktif bir şekilde, dinamik bir şekilde gelişmesinin önüne geçiyor. E, dolayısıyla yetişkinliğe geldiğinde bir takım davranış kalıpları var, düşünce alışkanlıkları var, hayatında yerleşik hale gelmiş bazı şeyler var. Ama neyi yönetemiyor? Annesinin hasta olmasını. Neyi yönetmiyor? Nişanlısının işte ya da sevdiği insanın başka birisiyle nişanlanmasını. Yani artık etki alanı hani bir başkasının anne babasını arayacak veyahut da annesinin bedenine söz geçirecek durumda değil. Dolayısıyla e, bu düzeyde engellenme veya zorlukla karşılaşmayı hiç deneyimlemeyen kişinin repertuarı boş oluyor. Hani elini attığında eline gelecek hiçbir şey yok. Bilmiyor. Reper, repertuar deyince aklıma şey geldi yani. Biraz dertli şarkılar söylemeli çocuklar ya. bu hava çekmeli yani. Hayat böyle bir şey. Hayatta sürekli pop müzik yok ki. Tempo sürekli yüksek değil. Oynama şıkadım şıkadım bir dünya değil yani bu. Biraz dertle... Sanırım dertle tanışmamış özetle çok güzel anlattı hocam. Dertle tanıştırılmamış çocuklar ağlamamış üzülmemiş kabullenmeyi de bilememiş çocuklar yetişkin oldukları zaman psikolojik olarak zayıf oluyorlar dirayeti olmuyor. Evet, kesinlikle. özetle değil mi? Özetle yaşadığımız hı hı. şey bu. Tabii ki çocukları hani e, ya mikrop kapsın da hı. güçlensin gibi hayatın içerisine öyle rastgele atmayacağız. Ama yani doğal ortamda bir bırakmak. filtrelemeyi, ebeveyn gözetmenliğini elbette yapacağız. Ama hayatın yani ben kendi çocuklarım için mesela bazen okuldan işte anne şöyle anne böyle yani şikayet ederler. Fark ediyorum orada bir ekstra koruma hissettiklerini. Olabilir o zaman konuşabilirsin diyorum veyahut da mesela kardeş kıskançlığı hani hmm. annelerden duyuyorum işte çok üzülüyorum şimdi kardeşi gelince hmm. e, ona o kadar zaman ayıramayacağız ne olacak vesaire bununla başa çıkmayı öğrenecek. Dolayısıyla risk faktörlerini ortadan kaldırırsak eğer e, psikolojik dayanıklığın olabilme olasılığını da ortadan kaldırmış hmm. oluruz. Hmm. Hani bu m, kelebeğin Kelebek olmadan önce işte tırtılın kozasını çizerek kelebeğin kanatlarının gelişmesine engel olmak ve onun bir tırtıl, yarım yamalak kanatları olan bir tırtıl olarak kozadan çıkması gibi. Yani çocuklarımızın da kendi kozalarından çıkıp birey olmaları için ee, o zorlanmaları, bazen dibe vurmaları, reddedilmeyi, dışlanmayı, hatta başarısızlığı. Yani çocukların çocuklarımızın başarısız olmasını düşünemiyoruz bile. İşte hemen özel dersler... Ondan sonra onlar Biz bunlar çözüyoruz. bir şeyler ya da okul değişimi ve hani oh diyoruz tamam neyse bunu da atlattık ama çocuk o zaman başarısız olmaktan korkmayacak ki. Hmm. Başarısız olunduğunda hissedilen o duyguyu bilmeyecek. Peki o zaman neden çaba göstersin başarılı olmak için? Yani akvaryumun içindeki su Motivasyon kaynağı var. gibi bir şey aslında bu risk faktörleri. Hayatta tutunmak tabii için. Ki, tabii Değil ki. Yani, yani o, o bir biz şey. hani hava şartlarında şey gibi böyle bugün onu fark ettim çıkınca öyle bir esiyor ki bizim o gölbaşı Hı -hı. tarafı daha fenaydı. Yani şimdi gülük gülistanlık bir havada yolculuk güzeldir, keyiflidir Hı -hı. ama iyi bir şoför. Karnı havada çıkar ortaya yani o arabayı kaydırmadan, <gülüyor> herhangi bir şekilde raydan çıkmadan bir treni kullanan makinist gibi herkes güzel zamanlarda hayatına devam eder. Psikolojik dayanıklılık sanırım o kriz anlarında ortaya çıkan ve beliren bir şey. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Usta şoför. Değil mi? Yani buzlu yolda yani buzlu, <gülüyor> gösteriyor. Bu, bu önemli. Buzlu, yolda buzlu yolu da böyle öğrenmesi için orada araba kullanması gerekiyor. Aman yol buzludur çıkmasın Aynı. değil. Bunlar metaforik şeyler Aynı. tabii ki bizim Aynı. anlattıklarımız. Bu metaforlar üzerinden aslında insan zoru, e, zorlanma, e, zora karşı dayanıklı. Hani diyoruz ya bizim afişimizde oydu. Zor şartlarda ayakta kalmak. Şimdi zor şartları bilmezsen, onun içine girmezsen nasıl ayakta kalıp kalmayacağını bilebileceksin ki. Ki düşeceksin de. Biraz evet. oraya adapte olacaksın hiç düşmeyen değil çünkü şöyle bir şey de sormak istiyorum. Elementlerinden de bahsetmiş olduk aslında beslendiği elementler bunlar kriz anları. Ekleyecekleriniz varsa lütfen yine ekleyin ama e, psikolojik dayanıklılığı olanlar e, kimler mesela? Tamam aileden gelişten anlattık işte bazı risk faktörlerinden anlattık şu an yetişkin olduğumuzda biz az buçuk danışanlarımız geldiği zaman onların dayanıklıklarını böyle hissediyoruz yorumlamalarından hayatı. Kimlerin psikolojik dayanıklılığı yüksektir? evet Şimdi kriter olarak baktığımızda ya da benim psikolojik dayanıklılığım yüksek mi acaba, ben dayanıklı birisiyim acaba diye düşünüyor olabilir izleyicilerimiz. Bunun kriterlerini, alametlerini okuyabilmek için şuna bakılabilir. Şimdi araştırmalar psikolojik dayanıklılığın, iyileşmenin, bir şeyleri ertelemenin, ötelemenin birbirinden ayrımına bakmışlar. Şimdi iyileşme dediğimiz şey şöyle, bir sorun yaşanıyor. Kişi şöyle dipliyor aşağı iniyor sonra yavaş yavaş yükseliyor sorundan önceki yere geri dönemiyor veya ona yakın bir yere dönüyor. Ama psikolojik dayanıklılık durumunda şöyle bir şey var mesela bunu Amerika'da 11 Eylül ile ilgili süreci işte o bastın civarında yaşayan kişilerle çok fazla çalışmışlar. Genellikle tabii ki bir hani insan eliyle gerçekleştirmiş veyahut da doğal bir şekilde ortaya çıkan afetler dayanıklılığı ölçmek için kullanılıyor. Hı hı. Ee, hani doğal bir laboratuvar ortamı oluyor evet. aslında dünya o zaman ee, psikolojik dayanıklılığı olan bireyler olaydan sonra e, çok az semptom gösteriyorlar yani rahatsızlık düzeyi dediğimiz şey işte korku kaygı panik endişe bedensel sıkıntılar hani ağrılar çarpıntılar hissi, halsizlikler, yorgunluklar uyuyamama vesaire iştah bozuklukları genel olarak psikolojik durumlarda karşılaştığımız somatik re re re reaksiyonlar. Bunlara çok az rastlanıyor olaydan hemen sonra ve olaydan kısa süre sonra eski işleyişe geri dönüyor kişi. Hı hı. Yani hafif bir dalga ve normale geri dönüş. Psikolojik dayanıklılığı iyileşmeden ayırt eden şey bu. Hı hı. Ve o eski hale dönüşteki stabillik mesela bazı kişilerde ertelenmiş reaksiyonlar gösterilebiliyor kayıplarda özellikle. Hiçbir şey yok gibi kişi hissiz gibi sonra küt diye belli bir süre sonra çöküyor ve normale de asla dönemiyor kolay kolay. Dayanıklılık bu yüzden önemli. Hani şekil olarak da dedik ya esnek bir plastiği büktüğümüzde sonra bıraktığımızda eski haline dönmesi. Eski hale dönebilmektir dayanıklılık. Dolayısıyla bir zorluk yaşadınız, mesela ağır bir hastalık geçirdiniz. Hani malum şu anda da işte korona ile ilgili süreçler e, kendisi geçirenler var. Belki şu anda hali hazırda hasta olan kişiler var e, ve. Çok ciddi ağrıları olabilir, ateşi olabilir, nefes almakta zorluk çekiyor olabilir ve hani hayatı, ölümü, her şeyi sorguluyor olabilir şu anda. Elbette ki hastalığın getirdiği fiziksel zorluklar ayrı bir yerde ama e, mesela hayatın hiç anlamı yok. Şuna bak işte o kadar maske taktım, nasıl aldıysam aldım yine. Ne yapsam boşuna aslında, senin yaptığın şeylerin hiçbir etkisi yok. Olacaksa oluyor zaten. Mesela kader canlı iş. Burada ne var? İç kontrol odağını sıfırlamak var. Çok önemli. Psikolojik dayanıklılık araştırmaları şunu gösteriyor. Kimler dayanıklı diye baktıklarında iç denetim odağının yüksek olduğunu görüyorlar kişiler. Parantez açıp iç denetim odağı nedir? İzleyicim bunu merak edecektir. İç denetim odağı derken şunu kastediyoruz. Benim olan biten üzerinde kişisel irademle oluşturabildiğim bir fark olabilir. Evet, etki. Ben bir şeylerin gidişatı ile ilgili değişiklik yapabilirim. Çıktılar üzerinde, sonuçlar üzerinde bir fark oluşturabilirim demek. Tabii ki insan cüz'i irade sahibi. Şimdi burada hani külli irade, cüz'i irade, kadercilik, işte, e, birey olma buralarda kafa karışabiliyor. Allah'a teslim olma ve tevekkül etme ile iç denetim odağı birbiriyle çelişmez. Çünkü yani çok klasik bir örnek vardır ya önce deveni bağla. Sonra Allah'a tevekkül et. İnsan kendisine akıl verilmiş, muhakeme verilmiş ve tercih yapma çok boyutta vardır. seçim yapabilen bir varlık olarak e, her durum karşısında bir şeyi ötekine seçer. Ve kendi iradesine düşenler mutlak manada sonuçlar üzerinde etkilidir. Ancak kendi yaptıklarının kat be kat fazlası sonuç olarak ortaya çıkabilir. veya da öngördüğünden daha az ortaya çıkabilir. Yani ben çok çalışırım. Ama e, sınavda hangi soruların çıkacağına dair öngörülerimde biraz dar bir kapsam oluşmuştur ve hiç tahmin etmediğim sorular çıkar. Çok çalıştığım halde istediğim notu alamam. Hı -hı. Hani burada çalıştım da işe yaramadı mı değil. Hayır. Çalışmamla ilgili bazı şeyleri revize etmem gerekiyor. Dar bir çerçevede çalışmışım. İşte iç kontrol o zaman ben daha geniş bir çerçevede çalışarak ee, hazırlanırsam bir sonraki sınavdan daha üst, iyi bir not alırım demek iç kontrol adağının yüksek olması demektir. Ve psikolojik dayanıklılığı olan kişilerdeki en belirgin faktörün bu olduğu söyleniyor. Bu anlattığınız şey bana neyi anımsattı? Burada e, bu yüksekse bu iç denetim oda o zaman tekrar başlama. Evet. yeni Yani normale dönmeyi daha kolaylaştırıyor. Şimdi Alice Puan'ımı söylemeyeyim mi? Alesi Puan'ımdan böyle bir düşük alınca şey dedim ya zaman çok şey sorular çok uzun zaman da çok diyebilirdim. Kurbana çünkü. girmedim ha, diyorsunuz. Kurbana <gülüyor> girmedim ama bunu yapsam diyeceğim ki evet yani psikolojik dayanıklılığımın çok çok yüksek değil ama yeter seviyede yüksek olduğuna inananlardanım ben. Şimdi burada baktım aynı şeyi birebir bu örnek üzerinden gidelim. Ee, madem anlattınız canlı örneği duruyor dedim ki ben ben dört yıldır yaklaşık bir tane soru çözmemişim bir tane oturup deneme yapmamışım dört yıl sonra learn diye bir aleyh sınavına giriyorum e tabi ki zamanı yetiştiremeyeceğim Hı -hı. ne yapmam lazım ha benim şunu şu işi halletmem lazım gibi dönüş oldu Hı -hı. şimdi e, bizim dirayetimiz düşükse olaylar e, beklenmedik durumlar bir şey bekliyorsun ve düşük geliyor ya da istediğin bir şey var ama olmuyor Burada ben acaba nereye etki edebilirim? odaklanmak sanırım krizden çıkmanın birinci merdiveni gibi. Kesinlikle. Bu söylediğiniz şey çok önemli çünkü dayanıklılığı olan kişiler kontrol edemeyecekleri şeyleri suçlamak yerine kontrol edebilecekleri faktörleri Yeniden yorumlamaya ve anlamaya çalışıyorlar. Hani dediniz ya sınav zordu işte oydu böyle sınav mı olur neyi ölçüyorlar değil mi bunları söyleriz. Yani ne gerek var <gülüyor> yüksek lisans için bu soruları cevaplamaya evet. vesaire. Dayanıklılıkta bunlar söz konusu yok. Şikayetlenme ve suçlama yok. Sorun ne? Zaman yetmedi. Neye ihtiyacım evet. var? Daha pratik soru çözmeye. Bununla ilgili benim elimde ne var? Evet yeterince test çözmedim. Ha, o zaman neyin sorumluluğunu alıyorum? Bir dahaki sefer sınava girmeden önce biraz daha pratik yapmaya. İşte çözüm odaklı düşünme ve e, şeyle dönüş, daha dönüşümsel başa çıkma deniliyor Hı. buna. Evet. Yani başa çıkmanın da çok farklı tarzları var. Dönüşümsel başa çıkma da soruna ilişkin yeni yorumlar yapıyor kişi. Hani ben beceriksiz değilim sınav da sorunlu değil. Ortada deneyimle ilgili pratikle ilgili bir eksiklik var İşte bu formülasyonu kişiler değiştirdiği zaman hani olaya nasıl bakıyoruz o bir e, sınava girmek nedir mesela bir risk faktörü değil mi stresli bir şey küçük çocuğunuz var yoğun çalışıyorsunuz hayatın birçok şeyi var zorluğu var ya şimdi bir de bunun içerisinde sınava girmek vesaire yani uğraşmayayım bu bir kaçınma olurdu. <gülüyor> hani bununla başa çıkabilirim demek ve sınava girmek. Bir risk faktörü ile karşı karşıya gelmek. Bunu yorumlarken e, dönüşümsel bir şekilde sorunu anlamlandırmaya yönelik bir şekilde ele aldığınızda bu yine psikolojik dayanıklılıkla ilgili başka bir şey açığa çıkarıyor. İyimserlik. Evet. Evet çok doğru. Ve benlik saygısı. Ben başarabilirim. Dayanıklılığı olan kişilerin kendinden rızaları yüksek. Hmm, çok güzel. Kendinden rızası olmak çok evet. güzel bir tabir değil mi sevgili izleyenler? Bu çok iyi geliyor yani benlik saygısı evet. bize hani yabancı bir kavram self esteem benlik saygısı olarak çevriliyor çok oturmuyor ama bir danışanım bunu böyle tanımlamıştı bu bende kaldı onun bir hediyesi gibi. Ben kendimden çok razıyım hocam demişti. O zaman self esteem evet İngilizce'de biz tabirler öyle Dönüşüyor benlik saygısı. Benlik saygısını algılayamıyor insanlar ama. Peki evet. benlik saygısı yüksek olan insanların psikolojik dayanıklılığı daha yüksek. Peki Kesinlikle. benlik saygısını biraz açalım. Yani o dediğin insanın kendinden razı olması. Bir potansiyel olarak kendi hakkında hüsnü zanlı o insanın. Yaparım ederim değil. Yapabilirim. Hani çalışırsam neden olmasın. Hani çok şey bir tabir vardır ya yapanların gözü kulağı farklı. Üç tane bir gözü var diye. Şimdi. Hani kendisine dair potansiyeli konusunda insanın kendinden ümit var olması, kendini gelişmeye ve değişmeye açık görmesi, yeterliliğini hissetmesi bunların hepsinin psikolojik dayanıklılık anlamında şeyi yüksek görünüyor. Yani dayanıklı olan kişiler şunu demiyorlar, yok ben bunu yapamam hayatta. Kendini bilmek ayrı bir şey, kendini azımsamak ayrı bir şey. O kadar ya böyle Gülşeh Hoca ile biz konuşurken hep böyle bir vizyon açıyor. Sürekli kapılar açılıyor zihnimde. Bir şeyler geliyor aklıma. Aha onlar böyle bir kayıt olsa, bir yazılsa çok güzel şeyler çıkıyor. O dediğiniz kendisinden razı olma durumu, dayanıklılığın elementlerinden birisi anladığım kadarıyla. Evet, unsurlarından birisi. Bu da aslında insanın kendini değerli hissetmesi, yeterli hissetmesi ve özgüvenli hissetmesini oluşturan saç, saç ayağı gibi. Kesinlikle. Bu üç olmadığında, yani birisi varsa diğerleri muhtemelen vardır. Evet, geçelim. Yani hepsi birbirini getiren şeylerdir. Hani insanların kendimi değersiz hissediyorum, bana şöyle davrandı. Kayınvalidem geçen gittiğimde Eltim'le konuş Beyim bana hiç şey yapmadı bu tarz olaylar aile ilişkileriyle de alakalı psikolojik dayanıklı olan insanlar var bence şu an ekran başında muhakkak vardır bu tarz problemler yaşayanlar işte burada da yine okumalar ve değersiz hissediyorum aslında burada psikolojik olarak dayanıklı insan etrafında olan kendisi ilişkili ya da değil ama bir yerde tıkansa da yine yoluna devam edebilir ama bizler ket vuruyoruz ilişkilerimize, bakış açımıza, hayatımıza. Buraya da biraz girelim istiyorum hanımefendiler çoğunlukta biliyorsunuz bizim <gülüyor> terapilerimizi izleyenlerde. Evet. Siz ne söylersiniz ilişkilerde psikolojik dayanıklılık önemli sosyal ilişkilerde aile ilişkiler. kişiler hayattaki zorlukları bu verdiğiniz örnek mesela diyelim ki stresli yaşam olayı diyelim. <gülüyor> bu zorlukları okurken daha gerçekçi olma eğilimindeler. Yani e, mesela burada işte görümcemle konuştu, benimle konuşmadı ya da beni dışladılar ya da beni, beni orada istemediler. Şimdi baktığımızda gerçek bu mu diye. Hani bunlar zihinsel süreçler gerçekten öyle düşündüklerine dair elimizde bir veri yok. Hı -hı. Ve dayanıklılığı olan kişilerin olayları e, mesnetsiz bir şekilde aşırı yorumlamadıklarını görüyoruz. Mesela gelecekle ilgili bir şey var. Diyelim ki bir tahlil verildi. Diyelim ki kişinin vücudunda bir kitleye rastlanıldı. Ee, yani acaba filan dendi. Doktor dedi ki emin olmamız lazım. Ee, benim başıma gelmişti Hı. böyle bir şey. Hatta Yoksa Hatta doktor şey dedi. demişti. Ya yaşınız daha çok genç. <gülüyor> İnanmıyorum. Şimdi bu cümleyle sizden hani şey yapıyorlar. Şimdi ne demek istedi. Evet gencim realite bu yani. Çok gençsin, önlemini alalım <gülüyor> Yani e, işte tedbirli olalım vesaire. Şimdi burada gerçekte bana, ben de e, zor bir hastalık olduğunu söylemedi, yaşımın genç olduğunu söyledi ve de bu da doğru. Şunu bir deneyelim, olmazsa şunu yapalım. E, şimdi dayanıklılığı olan kişiler belirsizlik karşısında Hı. felaketleştirmeye ve e, yahip ya hiçe gitmeye pek girmiyorlar. Yani bir bakalım sonuçlar bir gelsin de. Hani biraz huzursuz oldum Duruma ama. göre. Evet yani daha gerçekçi, evet, evet. ayağa gerçek zeminine basması. Şu anda ne olacak bilmiyorum. İşte şu tedaviyi görelim ondan sonra dediler. Ya da sonuçlar bir gelsin bakalım. Belki de hiçbir şey çıkmayacak. Kini tekim öyle oldu mesela benimkinde de. Yani bunu eğer felaketleştirerek yoğursanız, Mesela ne olacak? Aslında hepimize zorluklarla başa çıkabilmek için bir güç verilmiş. Allah'ın vaadi var. Hani insana kaldıramayacağı yük yüklenmiyor. Peki biz niye kaldıramıyoruz o zaman? İşte hani Allah insana vüsatinin kaldıracağı yükü yükler ama takatinin kaldıramayacağı yük yükleyebilirmiş. Yani bizim kendimize ilişkin zannımız olumsuz olunca bize yüklenen yükü kaldıramayacağımızı zannedince kaldıramıyoruz. O zaman kaldıramayacağımızı düşünmek başka... Yani zannetmek, yani kaldırmamak başka. başka bir şey. Realitemiz başka, kendimizle ilgili zanlımız başka. İnsanın belki de hayatta, psikolojik düzeyde başında en büyük belayı kendiyle ilgili olumsuz zanları evet. getirir. İnsan ne ederse, kendine eder. <gülüyor> acaba buradan mı besleniyor diye bir <gülüyor> evet. an aklıma geldi evet. açıkçası. Evet. Yani. Kendiyle ve hayatla ilgili zanları. Evet. Hani o konuşan zihin, şöyle olacak, onu niye öyle yaptı, böyle yapacak, ben böyleyim, o şöyle, ya böyle olursa. Hani zihinde konuşan bir sürü sesler var. Ama bunlar gerçeğin kendisi değil, içsel konuşmalar ve psikolojik düzeyde biz onlara yanlar diyoruz aslında. Yanlarımız kendi aralarında dedikodu yapıyor olabilir veya… Nimetimizi <gülüyor> yapıyor, bizi aşağılıyor belki değil mi zaman e, hatta zaman? Hatta sessiz düşünüyor olabilirler. Şimdi onların sessiz düşünmeleri bizim düşüncelerimiz. Hı -hı. E, onların her bir söylediğine inanırsak o zaman hayatımızın bir o yana bir bu yana savrulması Sağlamasın. gerekir. Hı -hı. İnsanın bir gerçekliği var, o da beş duyusuyla yaşadığı, yaşadıkça görüyoruz, adım attıkça bir sonraki adımı görüyoruz. İşte o yüzden psikolojik dayanıklı kişiler mesela gelecekle ilgili daha olumlu beklenti halindeler, gördüğümüz o. Hmm. Ee, ellerinde somut şeyler olmadan karara varmıyorlar, kendileriyle ilgili zanları daha olumlu, insanlarla ilgili zanları da olumlu. Çünkü benlik saygıları yüksek olduğu için hani kendisiyle ilgili olumlu şeyler düşünüyor hani diyor ki niye beni istemesin ki istemesinler ki ben onlara bir şey yapmadım. Kendinden biraz eminlikle de yani kendini koyduğu yer sağlıklı olduğu için diğer insanların yaptığını üzerine alınmıyor. Çünkü bununla ilgili bir şey yok diyor. Dolayısıyla aslında gerçekten zor şeylerle karşılaştığında kişinin daha öncesinde dağıttığı bir gücü yok. Ben hep bunu söylüyorum. Eğer bir zorlukla karşılaştığımızda başa çıkamıyorsak, geçmişte lüzumsuz yerlerde güç harcamışız demektir. Çok önemli bu. Ya. Sabrı, metaneti, tahammülü. tahammülü, hoşgörüyü, esnekliği, toleransı. Bu kaynaklarımızı harcadıysak yani israf ettiysek gerçek bir zorlukta mesela Şeval'in durumunda değil mi gerçek zorluk annesi hastalanmış. İşte sevdiği insan evlen başka biriyle nişanlanmış. Bunlar zorlayıcı yaşam olayları ve oralarda çöküyor kişi. O yüzden kaynaklarımızı içsel kaynaklarımızı da Hani Öncelik sıralamamızı sağlıklı yapıp hayatta gerçekten önemli şeyler neler? Yani değecek şeyleri mi üzülmek <gülüyor> değecek acaba? Değecek yani? şeyler. Ben bunu ağlayacağım ama değmeli. İşte onu nasıl ayırt edeceğiz? Biz o elimizde değil ki der gibisiniz değil mi? Öyle <gülüyor> diyorlar. Bunu çok duyuyoruz. Peki. Ee... Biraz o psikolojik sağlamlığı olan kişilerden bahsederken peki bu insanlar hiç üzülmez mi? Ağlamaz mı? Bu insanların duyguları yok mu ya o gibi çok soğuk nevale falan diyenler olabilir. Yani ben bana lisede çok derler. Buzdolabı gibi şey böyle asabi işte çok ketum, merhametsiz gibi algılanırdı. Ben böyle çok duygularımı yansıtmamaya çalışırdım. Şimdi geç de o ge ergenlik tripleriymiş o <gülüyor> meğerse. Gerçek benliğimi buldum. Her şeyi belli ediyorum yüzümde. Biraz bundan bahsedelim ki çünkü psikolojik dayanıklılık bir dinamik süreç mi? Yani hayat Böyle psikolojik dayanıklılıkla geldi çocukluktan ergenlikte yüksek ya hep çita yükseliyor. E bu insanlar hiç dibi görmüyorlar mı acaba dayanıklı olmana rağmen? Bunu bence merak ediyorlardı. Bundan sonra Şevval'in durumunu değerlendirelim hı hı. gelmiş olsun bize. Buyurun. Şimdi psikolojik dayanıklılığı olan kişiler üzülmezler mi? Hani biraz önce şeyden bahsettim. Olaylar yaşandığında etkileniyorlar. Yani e, bir kaybı var üzülüyor ve ağlıyor. E, mesela bir beklentisi var. E, onun sonucunda gerçekleşmeyince hayal kırıklığına uğruyor ama bunun etkileri çok kısa sürüyor hı hı. yani haftalar almıyor ya da yıllar almıyor belirli bir süre yaşıyor onu hani o yaşarken de şunu yapmıyor dayanıklı olan kişiler hiçbir şey yokmuş gibi yapmıyorlar hı, çok önemli bir ayrım bu yani evet. yüzleri asık olabiliyor evet yani mutsuz olabiliyor. ağlıyor mesela hı hı. ya da diyor ki endişeliyim kaygılıyım şimdi biz güçlü olmak güçlü görünmek ve dayanıklı olmak buralarda biraz kafamız karışıyor Güçlüyüm diyen kişilerin, ben hani klinik gözlemlerim açısından söyleyeyim, duygularını hissetmeye izin vermediklerini görüyorum. Duygularını inkar gibi, bastırma gibi ya da rasyonalizasyon gibi savunma teknikleriyle başka şeylere dönüştürüyorlar veya hastalığa dönüştürüyor. Hmm. Mesela baş ağrıyor sürekli. Hani güçlüyüm, o migren ne? Yani o fibromyalji ne? Madem hani o kadar güçlüsün, başka bir şeye dönüşmüş. Dolayısıyla dayanıklılığı olan kişi diyor ki, evet, yani ben bu işten kabul almayı bekliyordum, reddedildim ya da kabul alamadım ve hakikaten üzüldüm bu işe ihtiyacım vardı. Bir iki gün durgun ama düşünüyor bir taraftan. Hani birazcık modu düşünerek. Reşit hala sorunun çözümünü odaklı. Fark aynen, burada aslında. Aynen. Hani ya tamam artık ben işmiş aramayacağım filan demiyor. Hani ne oldu, nasıl oldu, neyle ilgili sorun vardı? Burada proaktif olmak çok çok önemli. Ee, dayanıklılığı olan kişiler sorunlar karşısında pasif veya sağlıksız başa çıkmayla değil, daha proaktif, e, sağlıklı yaklaşım gösterir şekilde sorun üzerinde düşünüyorlar. Yani çözüm odaklı diyelim en kısa hı hı. şekilde. Düşünüyor ama hani mesela yeni bir iş başvurusuna da hemen geçmiyor. Hı. Hazırlanıyor. Evet, bir kendisini... Çek balans yapıyor yani bir ayarlarını gözden geçiriyor ve sonrasında ha diyor belki de öncesinde şunu yapmalıydım ya da bende şu eksik o zaman şu eğitimi almalıyım böyle bir yerden kabul almam için. Kendini güçlendiriyor ve yeniliyor. Dolayısıyla duyguları yaşıyor, duygularını farkında olarak yaşıyor. O duygunun neden ortaya çıktığıyla ilgili de bir çözümü var ve sonrasında da kısa sürede geçmiştekine dönüyor. Hı. Dayanıklılığın farkı bu. Yoksa hissetmemek değil. Biz onlara başka şeyler diyoruz terapide. Hı hı. Ee, diğer taraftan e, öbür soru neydi? Ee, şey var gelecek bize. Şey önce bir şey daha vardı. Ne dedin <gülüyor> <Akıllı> ki? <tutamadım. gülüyor> Hatırlayan var mı sevgili izleyenler? Şimdi ne dedim ben? Ee, hiç üzülmezler. Ha bu dinamik bir süreç midir? Başlar ha, devam eder. Dinamik bir <gülüyor> ee, süreç midir? O önemliydi de o yüzden Hı. atlamayayım dedim. Şimdi dayanıklılık böyle bir genetik şey gibi geldi öyle gider anadan babadan aldık almadıysak vah vah tük tük, tük, tük bir şey değil. Ee, hatta genetik bir takım riskleri olan kişiler diyelim ki babamız şizofreni. Hı. İşte annemizin e, ya da ailemizde kronik depresyon var birçok kişi ilaç kullanıyor. Evet. Ya da ne bileyim başka sağlık problemleri var ailede. Ee, şimdi bu kişilerin genetik olarak yatkınlıkları olmasına rağmen bu yatkınlıklar karşısında etkilenmemeleri de genetik psikolojik dayanıklılık diyorlar. Yani genetik anlamdaki dayanıklılık. Hmm, hmm. Ee, bazı yapısal faktörler var. Mesela E2 aleli, mesela DHA denilen bir madde. Bunların psikolojik dayanıklılığı olan kişilerdeki varlığı ile ilgili çalışmalar var. Ama bu olduğu için mi, dayanıklı oldu, dayanıklı olduğu için mi o var? Deli. Hangi yönden ilişki var? Burası net değil. O yüzden genetik faktörlerle ilgili e, tek yönlü bir şey söyleyemiyoruz. Hı -hı. Fakat şunu biliyoruz, e, psikolojik dayanıklılığın sosyal çevreyle ve aileyle bağlantısı çok yüksek. Evet. Yani ebeveynlerden nasıl modellemeler alınmış birincisi, ikincisi büyürken hayatta... Aileyle veya yakın çevreyle nasıl ilişki kurmuş kişi? Çünkü dayanıklılığı olan kişilerin hayatındaki koruyucu faktörlerden birisi en az bir yetişkinle, en az bir yetişkinle sağlıklı bir bağ. Dedesi olabilir, komşu Ayşe teyze olabilir, annesi olabilir, hiç önemli değil. Eğer kişinin hayatında sağlıklı bir tane bağ var ise bütün o, o olumsuzlukların içerisinde koruyucu faktör olarak o kişinin hayatında Dayanıklılığın dinamik bir süreç olarak kendisini güçlendirmesini, gerçekleştirmesini sağlayabiliyor. Ve dayanıklılık kas gibi aynı. Eğer ağırlık çalışırsanız ya da spor yaparsanız kaslarınız gelişir, vücudunuz gelişir. Tam tersi de geçerli. Bir elinize tabak alıp şuradan şuraya koymazsanız ya da kolunuz çok uzun süre alçıda kalırsa kaslarınız küçülür. Dayanıklılıkta da ee, zorluklarla yani risk faktörleriyle karşı karşıya geldikçe hı hı. ve sağlıklı bir şekilde başa çıktıkça gelişen bir şey. Mesela Gazze örneği. Hı. Şu anda Gazze dünyanın e, psikolojik dayanıklılıkla ilgili en yüksek değerlerinin elde edildiği açık bir laboratuvar gibi. Ve Gazzelilerin biz durumlarına baktığımız zaman haber bültenlerine düştüğü zaman orada gençlerin ne kadar... E, o ortamda o ambargonun altınlıklar dirayetli, güçlü olduklarını okula nasıl devam ettiklerini kesinlikle, değil mi? Kesinlikle eğitime çok, çok muazzam önem veriyorlar. Evet. Mesela dayanıklı olan kişilerin özelliklerinden birisi de hayata dair çok güçlü anlamlarının olması. Hmm. Bunu da atlamayalım. Aa, kesinlikle. Ee, o kişi, bir kişinin hayatta e, kendisine koyduğu yakın ve uzun vadeli anlamları var ise ee, bu anlamlar hani o kadar güçlü bir ip olarak onu tutuyor ki hani denizde ama o kıyıda bağlı olan ipe doğru kendisini çekebiliyor. Mesela ben çok farklı hani Gazze'den çok farklı kişilerle görüştüm ve hani Şifa Hastanesi'nin başhekimin eşiyle dayanıklık üzerine uzunca bir şeyim olmuştu, söyleşim olmuştu ondan anlamaya çalışmıştım. Çünkü düşünün yani bir savaş esnasında en ağır tabloyu birinci elden şahit olan kişinin yanında iki çocuğu doktor, ee, ve hani neler görmüş bir yetimhanenin müdürü aynı zamanda hanımefendi. Mesela o şeyi anlatmıştı. Savaş olduğu zaman e, akrabalar hep bir eve toplanıyoruz. Genelde herkes öyle yapıyor. Tabi bomba sesleri ve dronlar özellikle dronlar çok alçaktan uçuyorlar korku salmak, korku salmak için. Salmış. Çocuklar dron seslerinden rahatsız oluyor. Biz de yerlere kağıtlar seriyoruz. Ellerine kalemler veriyoruz. Ve çok yüksek sesle hep birlikte şarkı söylüyoruz. Hmm. Bakın ülke savaşta. Yani yakınlarının şehit haberlerini alıyorlar. Kimse kenarda oturup böyle içilene içilene ağlamıyor. İşte hep birlikte namaz kılıyoruz. Hep birlikte dua ediyoruz. Hatta bir keresinde kızım dedi ki anne ya savaş çıkınca iyi oluyor. E, hep bir arada oluyoruz çok eğlenceli oluyor demiş <gülüyor> bir gün kızım. Yani bakar mısınız dayanıklılığa? Ve düşünün Gazze Savaşı'nda 2 bin kişi şehit olmuştu 2014'te 4 bin çocuk doğdu o ay. Hmm. İşte. Mesela şey derler hani 7 tane çocuğu varsa hani anneler şöyle düşünüyor 3 tanesi şehit olsa 3-4 tanesi 3 tanesi de evde kalır. Yani bir anlamı var çünkü hani şehit annesi olacağım ve hani şey demiştim mesela o kişi bize bizim evlerimizde şehit olduğu zaman tatlı dağıtılır. O bir mertebe tabi e, yani işte şeker gibi dağıtılır, gibi. tatlı dağıtılır ve orası düğün evi gibidir. Şimdi bakın dayanıklılık hani anlam dedik ya biraz önce. Buradaki anlam çok kuvvetli. Anlam çok yüksek, aşkın ve e, her türlü kazanıyoruz biz zaten diyorlar. Yani bizim kaybımız yok ki. Her türlü kazanacağız. Şimdi bir e, diğer bir taraftan baksak elektrik yok, günde iki saat elektrik veriliyor. Ee, su yok. İlaç. Ee, işsizlik haç safhada. Yani tıbbi malzeme eksik. Ee, her an bir yer bombalanabilir ya da bir asker kapınızı çalıp alıp götürebilir çocuğunuzu. Yani hayatta belirsizlik denilen şeyin belki dünyada en yüksek düzeyde yaşandığı bir yer. Ee, buna rağmen anlam çok güçlü olduğu için e, yani ben hayran olmuştum. Hmm. Tanıştığım o kişiyle ve Hani onu her dinlediğimde onun dirayeti ve güçlülüğü karşısında bir psikolojik dayanıklılık ne onu anladım. İki anlam dediğimiz şey insana nasıl güç veriyor özellikle de bu anlam daha uhrevi boyutta olursa Ay, insanın boyut. nasıl aslında sahip olduğu potansiyelleri kullanmasını sağlıyor. Çünkü potansiyelimiz var. O zaman anlamıyoruz. Evet, maneviyatı yüksek olan, maneviyat diyeceğim ben. Previ inançları, maneviyatı sağlam olan insanların ama bu gerçekten sağlamlıktan bahsediyorum. Yani işte ya beş vakit namaz kılıyor işte aslında öyle bir üç ayları bile oruçlu geçirir. Ama çok dayanıksız çok hemen yıkılıverir bir olayda değil aslında bu. Bunu hiç boyutunda diyelim ha, içselleştirme. Evet diyelim içselleştirme yani. boyutunda maneviyeti yüksek olan insanlar her türlü kriz karşısında beklenmedik olaylar karşısında teslimiyeti yapabiliyor. Ama hayatından da ödün vermiyor. Hayattan evet. ödün vermek mesele evet. burada bence dayanıklılığı Gizen nokta burası. Aynen hayatı her şeye rağmen yani sumut derler hani filistinliler şeye hı hı. dayanıklılığa. E, Sumutu ben şöyle çeviriyorum inadına yaşamak. Hı. İnadına yani e, her şeye rağmen hayatın normal giden kısmını yani şurada hani asker birini vuruyor. Ben buna yani şahit olduğum şeyler oldu. Hani kapının önünde biri tutuklanıyor ya da bir arbede çıkıyor. Ama şurada hayat normal bir şekilde akıyor. Yani bunu bir korku unsuru, bir hayattan geri çekilme unsuru olarak insanlar görmüyorlar. Çünkü işte inanç dediğimiz şey hani Allah'ın verdiği canı Allah alır. Hani ben de bu canı on için veriyorsam zaten kaybım yok. Bu can ya evde yatakta da gidecek, şehit olarak da gidecek. Bu vesileyle hani evladımı ben evimde tutsam, korumaya çalışsam duvar üstüne yıkılıp ölebilir. Ama ben onu Allah'a dayanıp güvenip gönderirsem geleceği varsa o bu eve gelecek zaten. Yani yoksa oradaki anneler şey, yaşayamazlar. Düşün değil. Yani hani anksiyete bozukluğu tavan yapar. Ama şey var ya hani doğuda ve hani böyle Terör güçleriyle savaşan askerlerimiz için onların anneleri de aynı durumda evet, yani değil mi? Evet. Ben şehit annesi olma potansiyelindeyim diyen birisi vardı mesela. Evet, yani evet. şehit olabilir çocuğum vatan için orada yaşıyor onu seçti. Bu aynen bana onu anımsattı. Evet, işte. evet kesinlikle yani bütün psikolojik dayanıklılık literatürü maneviyatın psikolojik dayanıklılığın çok önemli unsurlarından biri olduğunu... Hmm. Maneviyata güçlü kişilerin dayanıklılıklarının yüksek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz burada anlam boyutunu oturttuğumuz zaman zorluklar karşısında çok daha kolay kaynaklarımızı kullanabiliyor hale Bununla geliyoruz. Bu kaynaklardan bahsettik hı hı. psikolojik dayanıklılık kaynaklarını. Nasıl artar aslında işte bunlar evet. üzerinde çalışırsak artacak ama şimdi Şevval'in durumunu belki çok öz. 10 dakikam kalmış. <gülüyor> yani uçuyoruz <gülüyor> biz yine. Ama dönüp adım adım insan Instagram hesabına gelen yorumlar var, mesajlar var. <gülüyor> onları da okumak istiyorum. <gülüyor> Şeval'in durumu İzleyenler zaten öykümüzü biliyor. Çok rahat büyümüş bir, hatırlatmış olayım şöyle özetle. Çok rahat büyümüş, kolejlerde okutulmuş, yurt dışına gönderilmiş, maddi manevi hayatın tüm imkanları önüne serilmiş. Anne babası el bebek gül bebek büyütmüş ve ardından bir yönetici asistanı oluyor. Çok da güzel bir mevkide işe başlıyor hayatı başlarken ama orada sıkıntılar başlıyor. Sosyal ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde derken orada bir beyefendiye gönül muhabbeti besliyor. Fakat daha kendisi bu ilişkiye başlayamadan o kişinin... Nişanlandığı haberini alıyor ofiste ama onun ardından bir hafta geçiyor, annesinin meme kanseri olduğunu öğreniyor ve hayatı bitiyor. Psikolojik dayanıklılığını artırmak adına Şevval size gelmiş olsa kısaca nasıl değerlendirirsiniz? Ardından izleyenlerin sorusuna evet. geçeceğim. Genellikle böyle bir tabloda ilk bırakılan şey öz bakım oluyor. Evet. Mesela işte yemiyor, uyumuyor ya da... E Hayatıyla ilgili daha önceden gerçekleştirdiği ona iyi gelen şeyleri kişi bırakmış olabiliyor. Mesela arkadaşlarıyla görüşme, diyelim ki hazırlandığı bir sınav var ona çalışma veyahut da işte spora gitme ya da başka hobileriyle ilgilenme gibi. Biz genellikle önce hayatın normal halini bir anlamaya çalışmalıyız. Yani şevval iken nasıl bir hayatı vardı ve onu daha iyi yapan şeyler nelerdi? Çünkü sistemden neler çıkmış onu fark etmeliyiz. Ve ardından hem öz bakımının hem de sosyal ilişkilerinin iyileştirilmesiyle ilgili adımlar birincildir. Ee, yani mesela var olan ve tanı almamış bir hastalığı olabilir Şevval'in. Diyelim ki kan değerleri düşük olabilir. İşte B vitamini, D vitamini düşüktür. Böyle bir tablonun içerisinde çok daha ağır bir depresif tablo ortaya çıkar. Dolayısıyla mesela hemen takviye alması gerekir. Dolayısıyla buradaki fizyolojik süreçler birincil. E, ardından sosyal ilişkileri düzenleme, arkadaşlarıyla veya ona iyi gelen şeyleri e, hayatına dahil etme ile ilgili. Mesela bundan sonra işte kimseyle evlilik düşünmüyorum. Tamam hani şu anda böyle düşünüyor olabilirsiniz ama Hani arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl? Kimseyle görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Tamam. Daha yakın bulduğunuz birisiyle görüşmek nasıl gelir? Belki herkesle görüşmek, her an görüşmek değil ama mesela bu hafta sonu bir arkadaşınızı kahveye çağırırsanız nasıl olur gibi. E ardından Şevval'in öğrenmesi gereken temel şeylerden biri kendini nasıl rahatlatacağını bilmek. Hem bedensel hem zihinsel anlamda. Ee, genellikle dayanıklılığı olan kişiler kendilerine neyin iyi geleceğini çok iyi biliyorlar. Diyor ki mesela ben yürüyüş yapmadan duramam, bir zorluk yaşadığımda kilometrelerce yürürüm diyor. Yani kendi iyi gelen şeyi bulmuş, sağlatımını bulmuş. Dolayısıyla ona iyi gelen şeyleri bulmak, işte spor mu sanat mı her neyse çünkü bunlar benlik saygısını arttırıyor. Yani ben boyama yaptığımda rahatlıyor mu şevval fark ettiği zaman ya evet annesi hasta ve e, evlenmek istediği insan hayatımdan çıktı ama iyi hissediyor. Bakın bu aslında kurbandan çıkmaktır bir anlamda. Çünkü kurban başkası olmazsa o sorunu çözemeyeceğine inanan kişiydi. Dolayısıyla başa çıkma becerileri önemli. Ardından içinde bulunduğu sorunlarla ilgili gerçekçi bir çözüm planı hazırlamak. Mesela anne hasta kanser oldu peki şu anda ne yapılması gerekiyor? Veya yapılıyor mu? Diyelim ki annenin aslında alması gereken bir tedavi var ve onunla ilgili e, aile bir karar almamış, bir adım atılmamış. Ha, o zaman burada kendisi ne yapabilir bununla ilgili? Eyleme geçmeden şevvay rahatlayamaz. Annesi için hani e, eğer o tedavi devam ediyorsa mesela yapılacak olan şey nedir? Annenin sürecinde işte bir takım yan etkilerle, bir takım zorluklarla karşılaşırken anne bunların normal olduğunu bilip hem annesinin hem kendisinin teskin edilmesi. Evet. O gerçekçi çözüm planı ile birlikte aynı zamanda Şevval'in ihtiyacı olan şey olayları nasıl yorumladığına dair kendi zayıf yanlarını fark etmek. Yani felaketleştiriyor mu biraz önce söylediğim gibi kişiselleştiriyor mu? Ee, zihin mi okuyor etiketleme mi yapıyor hepimizin olayları yorumlarken düşebildiği hatalar var çok, çok, ve eğer bir şeyleri okurken en baştan yanlış okuyorsak doğru Eyleme geçebilmemiz mümkün değil mümkün zaten, değil, mümkün değil. Evet. Dolayısıyla bu noktada sağlıklı düşünme becerileri kazanması Şevval'in çok çok önemli. Ee, sağlıklı arkadaşlık becerileriyle birlikte bunları gerçekleştirmek o sorundan zaten düzlüğe doğru çıkarıyor. Ha, bunlar hiçbir işe yaramıyor ve bir yerlerde Şevval kilitlendi kaldı. Ha, o zaman Şevval'in travmatik bazı süreçleri olabilir. Yani kendiyle, dünyayla veya insanlarla ilgili çok güçlü olumsuz inançları olabilir. İşte o noktada da destek alması gerekiyor. Çünkü hani şey gibi düşünün, ee, yani arabanın önünde hani küçük bir taş varsa belki teker onun üstünden geçebilir. Ama kocaman bir kaya varsa ve yolun tamamını kapattıysa hani birilerinden yardım alıp onu itmeniz gerekir. Ya da bir araçla kaldırılması gerekir. Bazen e, kişilerin karşı karşıya kaldıkları zorluklar da böyledir. Bir rehberle belki de yeni bir yol açması gerekecek. Evet. O yolu kullanmaması gerekecek Gerekmesi artık. Gerekecek evet. Dolayısıyla da e, çözülemediğinde de destek alma yolunu seçmek önemli. Bu da dayanıklılığın bir parçası. Evet. Çünkü çözüm için bir strateji belirlemek. Evet. Çözüm için bir strateji belirlemek. Evet. E, dayanıklılığın yine unsurlarından birisi. Peki bu değerlendirmeler ve bu kadar uzun sohbetin ardından 4 dakikalık... Kalan kısma soru cevap sığdırmaya gayret edeceğim hiç uzatmadan. Efendim adım adım insana yazmışsınız ve biz bir, belki birçok soruyu da yanıtladık aslında bence. E, Aa ben bunu soracaktım dediğiniz birçok cevabı aldığınızı duyar gibiyim. Pekala İpek Yıldırım demiş ki adım adım insana yazmış. Oğlumun sürekli yaptığı yaramazlıklar, aldığım şikayetler bende artık çöküntü oluşturuyor. Kendimi uzun süre toparlayamıyorum. Hatta duayı bırakıyorum bütün tadım kaçıyor. E, ne yapabilirim her şeyi denediğimi düşünüyorum. Demiş parantez içinde. Ne söylersiniz? Hızlı ve kısa cevaplar biliyorum zor ama vaktim Acaba var. Oğlunu bir uzman gördü mü ben onu merak <gülüyor> ettim. Belki orada özel bir durum var anlaşılması gereken bir yetenek olabilir. Bu bir zorluk olabilir. Bu anlamda ben bir destek alınmasını daha faydalı görüyorum. Çünkü bazen bizim bildiklerimiz olanların hepsi değildir, yapılabileceklerin hepsi değildir. Evet. Bir başka gözle bakmak. Hı. Bu iyi neden bu kadar yaramazlık evet. şikayetle geliyor? Belki bir çocuk Yani dikkat eksikliği Solu. hiperaktivite bozukluğu varsa mesela, Hı. evet. Yani anne bu noktada tek başına başa çıkamayabilir. Başlayın. Doğru. Peki Ayşe Nur Hanım demiş ki merhaba yayınlar teşekkür ederiz efendim. 4 yaşında oğlum var çok hassas yaramaz, hassas yaramazlık yapıyor ama azarlanınca hemen dudağını büküp beni sevmiyorsun, canımı yakıyorsun diyor ve hiç kıyamıyorum. Galiba bu durumu kullanıyor ne yapmam gerekiyor? Şu gidişat devam ederse psikolojik dayanıklılığı çok da iyi olmayan bir çocuk yetiştiriyor olabilir izleyenlerimiz. Belki bu soruyla beraber psikolojik dayanıklılık adına bizler çocuklarımıza nasıl yaklaşmalıyız? Bu soruyu da cevaplayalım çünkü sürem yetmeyecek Arkadaşlar. Çocuklarımızla ilgili zorluklarda çocuğun kendisini değil de davranışın kendisini hedef alırsak hı hı. hani bak böyle yapıyorsun sana çok kızıyorum gibi hı. bir ifade yerine bak bu davranışın mesela diyelim ki kardeşinin elinden oyuncağını çekip onu düşürmen çok zararlı. Bu davranışını sevmiyorum gibi bir ayrım yaparsak çocuk e, kendisinin sevilmediğini anlamaz. Yani ben bunu küçük oğlumda yapardım hı hı. ve o şey derdi. Ee, bana kız, davranışıma kızın ama beni çok seviyorsun anne hala değil mi derdi. Yani da çocuklar da almak ister. Ayır, ayırt edebiliyorlar. Hı hı. Mizacan hassas bir çocuk belli tip 2 olabilir. Direkt aklıma gelen oydu hı hı. Enneagram tiplerine göre. Davranışla çocuğun kendisini birbirinden ayırt edecek şekilde sorunları ifade ederse bu noktadaki benlik saygısı dedik ki önemli. Evet. Çocuklarımızın benlik saygısını yüksek tutmanın en önemli yollarından birisi onlara verdiğimiz geri bildirimlerde. Ölçülü olmak ve somut konuşmaktır. Hı, somut konuşmak, ölçülü olmak ama e, onlara çok fazla merhamet etmek. Çok Acımamak. Çok fazla. Şimdi, Acımamak. He, bunu ayırt dedelim. Şimdi merhametli olacağız ama çocuğuna acımayacaksın. Hayat neler gösterecek ona. Böyle bir yaklaşım da var. Belki son bir buçuk dakikam size Hı. son sözü bırakacağım. Psikolojik dayanıklılığı e, geliştirebilmek için hangi yaşta olursak olalım. Dayanıklılığı geliştirmek için bir evlat büyütüyorsak ya da hayatımızda olan biri varsa o kişinin bizim zannettiğimizden daha fazla kaynaklara ve potansiyele sahip olduğunu ve bunu açığa çıkartmak için bazı zorluklar yaşaması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Acımak onun kaynaklarını keşfetmesinin önüne geçer. Dolayısıyla merhamet edeceğiz ancak e, onun da başa çıkabileceğini de bilerek bir adım geriye çekilip o zorlukla, o duyguyla her neyse bir müddet kalmasını ve neler yapabileceğini görmek için ona fırsat sağlamayı, alan açmayı sağlayacağız. Hı hı. Helikopter ebeveyn olursak, evet. olmaya çalışırsak ya tükenebiliriz sinirden ya da çocuğumuz şevval gibi zayıf ve kırılgan olabilir. O zaman hayat ya ona ya bize zor olacak. Ve çok bunun ikisine de gerek yok aslında. Evet. Çok güzel bir programdı Gülşen Hocam. Teşekkür ben bayılıyorum ederim. böyle sizinle program yapmaya ve bugün de bence çok tadında ve bütün soruların yanıtlarını aldıkları bence izleyenlerimizin bir program oldu. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Size de sağ ol. Beyefendi bugün de biz ailen sürenin sonuna geldik. Umarım psikolojik dayanıklılığınıza bir nebzede de olsa katkı sağlamışızdır diyoruz. Evet adım adım insan yine başka problemlerle Başka öykülerle yine ekranlarda olmaya devam edecek efendim. Sizleri her zaman olduğu gibi yine en emin olana. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.